إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وصلموا تسليما صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا وقرة أعيوننا محمد اللهم صل على سيدنا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 اللهم إنا أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن والدلعدين وغلبة الرجال اللهم أنت عدودي وأنت نصيري بك أجول وبك أسول وبك أقاتل حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير قفرانك ربنا وإليك المصير اللهم زدنا علما اللهم زدنا علما اللهم زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نأوذ بك من الاربع من المن لا ينفع وقلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها يا رب العالمين اللهم اننا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء من برحمتك يا ارحم الراحمين Allahümme innena es'eluke ilmen nafi'an ve ve Amin. sallallahu aleyhi ve ve, ve Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi, hidayeti hepimizin üzerine olsun. Cenab-ı Allah Celle Celalühü cümlemizi anlama, anlatma, yaşama, yaşatma kabiliyetini nasip ve meser eylesin. Allah azim Şan hakkı hak olarak tanıtırıp hakka tabi olmayı batılı batılı olarak tanıtırıp ondan uzaklaşmayı nasip ve miyeser eylesin. Evet edeb lisandan okuyorum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadis-i şerifte buyuruyor ki Bekir bin Maiz ey Rabi, Er Rabi bin Haysem'den naklediyor. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Ey Bekir bin Maiz sana üzerine vazife olan şeyi söylemem dışında dili muhafaza etmeni tavsiye eder. Yani sana emredilen şey neyse o yapılanı yap onun dışında dilini muhafaza et. Başka bir hadisi şerifte Vehbin Münebbeh Münebbihten radiyallahu teala anhu'dan şöyle bir rivayet vardır. Şu Davud aleyhisselamın ailesinin hikmetlerindendir. Akıl sahibi kimseye Zamanın insanlarını tanıması, dili koruması ve işine yönelmesi bir vazifedir. Bakın, Davud Aleyhisselam'ın hikmetlerinden bir tanesi. Bunlardır diyor. Akıl sahibi kimseye zamanını, insanların zamanın insanlarını tanıması, dilini koruması ve işine yönelmesi bir vazifedir. Diğer bir hadis şeriften. Ebu Tayyan Etteymi Radiyallahu Teala Anhu'dan şöyle buyuruyor. Denilirdi ki diyor, dilini ayak bastığı yerden daha fazla onu muhafaza ederdi. Ayakları ayağın bastığı yerden daha fazla koruması gerekirdi diyor. Yine Hammad bin Zeyd Radiyallahu Teala Anhu'dan bana ulaştı Muhammed Ali Muhammed bin Basir radıyallahu teala anhudan bir meclis bir adam konuşmasını uzattı. Bunun üzerine Muhammed Vasi radıyallahu taala an dedi ki biriniz kendini ilgilendirmeyen hususlarda sussa arınmış ve korunmuş olurdu. O kişi ikaz mahiyetinde. Hasan ibn Basri radıyallahu teala anhudan dedi ki dilini korumayan dininden akıl sahibi değildir. Dilini korumayan dininde akıl sahibi değildir. Nihayetinde gerçekten dil çok şeyleri Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Hz. Muaz bin Cebele mesela şey yaptığı bir şeylerden birisi de Ya Resulullah biz dilimizden ötürü efendim sorguya çekilecek miyiz? İnsanların en çok dillerinin yüzünde cehenneme yuvarlandıkları olmamış mıdır diye cevap vermiştir. Evet. Şimdi bir şiir okuyacağım bu şeyle ilgili. Dersimizle ilgili iman konusuyla ilgili. İman. O iman bize lazımdır her zaman. Her yönüyle açıklıyor bize Kur'an. Ölü kalplere olur bir derman, talimatı veriyor ilahi ferman. İmanın ilk şartı Allah'a inanmakla başlar. Tağut ve putlara karşı kutlu savaşlar. Allah'ın dışında kimseye eğilmez başlar, bunun için verilir kutlu savaşlar. Peygamber-i Zişan'dır rehberimiz, hem kılavuzumuzdur hem önderimiz. Her yönüyle onu takip ederiz biz. Getirdiği dava hem aladır hem temiz On üç yıl bunca uzun bir zaman Durmadan anlattı Allah'ı her an Dedi ki insanlara haydi Allah'a edin iman O müşrikler ona karşı koydular her an O mübarek insan durmadan hep didindi Yeri döşek taşı yastık edindi O mübarek insana deli denildi Durmadan tebliğ eder Fetheder gönülleri Müşrikler o mübarek Zata hep saldırıyorlar Akıllarının almadığı bir nokta var Dediler ki bir tek Allah olmaz Haşa lat uza ve menat da var Putları korumak için Aldır al -kalar. Duyurdu o yüce insan Bir tek Allah'a gelin iman edin Edip Allah'a kurtuluşa gelin Müşrikler dediler ki putlar bizim Allah da senin. Dediler ki o kafirler bunlar Allah'tan değil senin fikrin. Dediler ki ya Muhammed dil uzatma putlara. Dünyadan ne istersen onu verelim sana. Dedi ki ey müşrikler istemem bir şeyinizi davetim imana. Benim ücretim alemlerin Rabbi olan Allah'a. Dediler ki istersen verelim en güzel kızı. Benzeri yoktur onun dünya yıldızı. Yeter ki sen rahat bırak putlarımızı. Karı kız sizin olsun. Dava uğruna koyduk canımızı. Dediler ki ya Muhammed seni edelim zengin. Bulalım sana bir eş senin dengin. Tevhidi ihmal ile istemem zengin. O mübarek zattır Muhammed emin. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Dediler ki ya Muhammed. Seni edelim başkan, putlara dil uzatma, uzak dur sen her an. Uzak durmazsan seni kaybederiz her an, tekliflere aldırış etmedi o yüce insan. Amcasına baskın yaptılar her zaman, çaresiz kaldılar bulamadılar derman. Dediler ki sen yeğenine söyle her zaman, aldırış etmezse bunu temizler kan. Bu sözleri duyan o yüce insan bir elime güneşi bir elime ayı verseler her an buna müsaade etmem hiçbir zaman. Dava adına canımı koydum her an. Hayatın sonuna dek duyurdu o davayı. Gece gündüz demeden anlatır o Mevla'yı. Mucizeyle ispatlar o mübarek davayı kafirlere bırakmaz. O mübarek sahayı. Evet. Geçen kaldığımız yerden devam ediyoruz. 32 farzın şeyinde kalmıştık. Efendim, İslam'ın şartlarından kalmıştık. İslam'ın şartları 5 tane olup bir hadis-i şerifte şöyle ifade edilmiştir. İslam 5 şey üzerine kuruldu. Allah'tan başka ilah olmadığına Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kuru ve Resulü olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, zekat vermek, hacı yani Kabe'yi hac etmek ve Ramazan orucunu tutmak. Bunu İmam Buhari, Buhari iman bölümünün birinci ikinci bölümünden bahsetmiş, Müslüm iman bölümünün on dokuz ve yirmi ikinci bölümünden bahsetmiş. Tirmizi imam bölümünün 3. babından bahsetmiş. Nesai ise iman bölümünün 3. basında 3. babında bunu kaydetmiştir. Allah'a ve peygambere peygamberine iman etmek ve bunu açıklamak ayette şöyle buyrulur. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Maşallah. Sübhanallah. Velekallah. Öyle kolay Allah yardımcın olsun. Ya. <gülüyor> maşallah. Tam geldi geldi baktım mi mi bir, bir şey koş gibi <gülüyor> <gülüyor> Maşallah <gülüyor> olmayı, Maşallah, maşallah <gülüyor> Subhanallah Bari <gülüyor> Bari ba ba ba ba Allah hoş geldin, ba yavrum. Hoş geldin Allah yavrum. yavrum hoş geldin canım Allah yardımcın Aleyküm Buyur baba Evet Evet Allah'a ve Peygamber'e iman Peygamberine iman etmek ve bu imanı açıklamak Ayette şöyle buyurulur, Allah'a iman edin, Allah'a ve Resulüne sözlerine iman eden, okuyup yazması olmayan Allah'ın elçisi Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme de iman ediniz. El-Araf suresi 158 Namaz kılmak, Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde namazı kılınız, zekatı veriniz. Bir ayette bütün namazları ve orta namazı, ikindiği muhafaza ediniz. El-Bakara Suresi ayet 238. Çok yerde vakımus salate ve atuz Mesela bazen sabırla namaz beraber zikrediliyor. Ya eyellezine amenu's amen istiinu bis sabri sala. İnallaha Ey iman edenler sabır ile namaz ile Allah'tan yardım dileyin çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. Bazen sabırla namaz beraber zikrediliyor. Bazen zekatla namaz beraber zikrediliyor. Yani namazın zikir ettiği konu ayetlerde çok mevcuttur. Evet. Burada size bir kısa bir şeyini mesela malumat olsun diye veriyoruz. Bakara suresinin 238. ayetinde bütün namazları ve orta namazı. Orta namazdaki gaye ikindi namazıdır. Evet. <gülüyor> ve orta namazı yani ikindi muhafaza ediniz. Zekat vermek. Birinci kelime-i söyledik. Allah'a ve peygamberine imanı açıklamakla ilgili e, ayeti okuduk. Ondan sonra namaz kılmakla ilgili. Şimdi zekat vermekle ilgili. Kur'an-ı Kerim'de zekatı veren El-Bakara suresi ayet 43. ayetinde Onların mallarında dilencinin ve yoksurun bir payı vardır. Meari Me suresinin 25. ayetinde bu iki ayet zekatla ilgili daha çok var yani. Sadece bu iki ayet. Mesela bu konumuzla alakalı. Hac etmek, Müslüman, ergin, akıllı, hür, yeterli, vakte sahip, sağlıklı, gidiş-geliş süresi içinde yol masrafı ve ailesiyle kendisinin, eş ve çocuklarının geçimini temin edilen kimselere ömründe bir defa hac farzdır. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulur. Yoluna gücü yeten herkesin, yoluna gücü yeten herkesin. O eve yani hac, o Beytullah'a hac etmesi Allah'ın bir hakkıdır. Bu da Alimran i̇mran suresi ayet 97. Oruç tutmak. Ergin akıllı her Müslüman, Müslümanın üzerine Ramazan orucu farzdır. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruluyor. Ey iman edenler sizden önceki ümmetlere oruç farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Bu da Bakara suresinin 183. ayet-i Abdestin ile alakalı, abdestin üç organı su ile yıkamak ve başı mesh, etmek, mesh etmekten ibaret bir temizliktir. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulur, Ey inananlar, namaz kılmak istediğiniz zaman yüzlerinizi dirseklere kadar ellerinizi yıkayın, başlarınızı mesedin ve topuklara kadar da ayaklarınızı yıkayın. Maide suresinin 6. ayet kelimesi de bunu 4 olarak beyan etmiştir. Tabi inşallah ömrümüz yeterse Rabbim buna müsaade ederse efendim e, ilerideki derslerimizde bunların teferruatları gelecek. Efendim mesela diğer mezheplerdeki daha farklı durumlar mesela onları da e, beyan edeceğiz inşallah. E, Tabi ki ömür ne, ne kadar yeterse yetmediği yerde siz devam edersiniz. C. A. Yüzü yıkamak. Yüzü yıkamaktaki şimdi yüzü nasıl nerede yıkamak? tüy ile çene altı ve iki kulak arasındaki kalan yüzü bir defa yıkamaktır. Mesela tüyün bitimi nerededir? Şu bölümün mesela diyelim tüy nerede bitiyor? Alında tüy nerede bitiyor? Sakalda tüy nerede bitiyor? O sakalların tüy bitimi ve alınlar şuradaki tüy bitimlerin olduğu yerde efendim bu bölümü tamamen kapsıyor. Bu bölümü tamamen yıkamak farzdır. Kur'an-ı Kerim'den ee, bu şey efendim işte yüzü yıkamak dedik mesela tüy, tüy bitimiyle çene altı iki kulak arası. Yani şu iki kulak arasındaki şurada mesela şurası yüzden sayılır. Mesela şu kısım şöyle geldiği zaman şöyle şöyle şu kısım yüzden sayılır. Evet. Kulaklar değil yani. Ondan sonra elleri yıkamak dirseklerle birlikte yıkamak bu da efendim yine farzdır. Başı meshetmek, bu da başın dörtte birini meshetmek gerekir. Bu diğer bazı mezheplerde tamamen meshetmek gerekiyor. Bazı mezheplerde de efendim sadece bir parmağı dokundurduğunuz yerde o mes yeterlidir. Tabi ileride bunun teferruatı geleceği için bunu o konu üzerinde durmuyorum. Sadece 32 farz, farzı bitirmek istiyorum. Bazı bilginler başın çok az bir kısmının hatta saçın bir iki telini meshetmenin yeterli olduğunu söylerler. Yani bir iki tel dahi yeterli olduğunu söyleyen fukaha da var. Ayakları yıkamak. Yavrum hoş geldiniz. Ayakları yıkamak. Topuklarla beraber iki ayağı yıkamak. Şimdi ayaklardaki yıkamak. Mesela kolları yıkamak bu kol kısmının efendim, şu dirseklerin bitmiş olduğu yerlere kadar yıkamak gerekiyor. Şu dirseklerin bittiği şu kırılan noktaya kadar şu noktanın üzerine evla olan dört parmak ötesini geçirmek lazım. Çünkü mesela belki şey kalabilir belki efendim e, yıkanmamış kalabilir. Yani evla olan dört parmak bu efendim kırılan dirsekten ötesini yıkamak en evlasıdır. Topukları da ayakları topuklar bu çene topuktaki ayaktaki topuk kadar e, Ramazan efendi geç böyle geç şöyle karşıma yavrum kalk şöyle ayağı bir kalk Şimdi kaldır ayağını yavrum. Bak. Şu topuk kısmını, topu, topunu bir aç. Heh. Şu topuk kısmın mesela o üst kısmın, şu üst kısmın en azında mesela 3-4 parmak geçirecek kadar onu o şekil yıkamak. evla olan odur yani. Tabi topuklardan aşağı topuklar şey kaldığı zamanda onun mesela vebalı büyüktür. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün efendim bazı sahabelerin abdest alırken topukları yıkamadığını görünce o ateşte yanan topuklara yazık. Tabi konu şu anda o biraz teferruat istiyor. Zaman gelecek ona. Biz bir sade bunun üzerinde efendim şey yapıyoruz. Evet. Şimdi bir de ayakları yıkamak topuklarla birlikte dedik. Kur'an-ı Kerim'e el sürmek, namaz kılmak, Kabe'yi tavaf etmek için de hattesiz bulunmak gerekiyor. Şimdi hattes sadece efendim namaz için değil. Kur'an-ı Kerim'e el sürmek için Efendim Kabe'yi tavaf etmek için bu efendim iki şekilde de abdest almak mecburiyeti vardır. Şimdi Kabe'yi tavaftaki niye mesela çünkü tavafla namaz aynıdır. Tavafın namazdaki farkı tavafta meşru bir konuşma konuşulabilir, meşru bir konuşma. Meşru olmayan konuşma yasaktır, haramdır. Ama namaza konuşma haramdır. Konuşulduğu an namaz bozulur. Evet. Guslun farzları Cünübün hayız ve nifası kesilen boy abdesti alması farzdır. Yani gerek cünüplü olan bir insanın, gerek hayız ve nifaslı olan, gerek efendim bu e, kanlarda temizlenen bir kişinin abdest alması farzdır. Tabii bunlar, şimdi biz dört cümleyle bunu noktalıyoruz. Bunlar her biri bir ders konusudur. İleride geleceği için ben yine onları üzerinde durmuyorum. Efendim, kusum farzları üçtür. Ayette şöyle buyurulur. Eğer siz cünüp iseniz tertemiz yıkanınız. Maide suresinin 6. ayetinde. Eğer cünüp iseniz tertemiz yıkanınız. O 3 efendim farzları bir ağzı yıkamak. Mazmaza deniliyor buna. Boy abdestinde ağız ve burun, burun yüzden sayılır. Boy abdestinde ise mesela şimdi abdestte nasılsa efendim e, bu e, yüz ayrıydı, burun ayrıydı, burun ağız ayrıydı. Efendim gusulda ise Hanefi mezhebinde efendim yüz a, burun ve ağız efendim yüzden sayılır. Bu kişi mesela yani burnuna, ağzına aynı bol bol su vermesi lazım. Bazı mezheplerde de sünnettir. Eğer mesela Hanefi mezhebinde olan birisi bunu yapmadığı takdirde onun guslu yerine gelmiş gelmiş sayılmaz. Evet. İki burnu yıkamak buna da istinşak denilir. üç bütün vücudu yıkamak. Vücut hiçbir yeri kuru kalmayacak şekilde yıkanmalıdır. Saç diplerinin suya, saç diplerine kadar suyun ulaşması yeterli olup kadınların uzun saçlı olan saç örgüleri çözmelerine de gerekmez. Şimdi burada Hazreti Ali Keramullah veceği Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şu hadisine efendim dayanarak her bir cünübün her bir saçın altında bir cünüplük vardır buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Yani eğer mesela e, yıkanılan cünüplükten gusleden veya haiz ve nifaslı olan bir kadının efendim bu cünüplükteki gusuldaki durumu nazar dikkate almazsa saçların dipleri, kılların diplerini tam bir şey manası ile ovalamazsa onu mesela o e, kılın altında cünüplü kaldığı için o kişi cünüplü sayılır. Hatta bazı imamlara göre bir mesela kıl payı kadar dahi yıkanmazsa cünübi yerine gelmez yani. İşte onun için Allah Hazreti Ali diyor ki mesela ben diyor e, bu hadisten ötürü diyor üç kere diyor başıma diyor musallat oldum. iki kere başıma musallat oldum diyor. Aldım jileti diyor kafamı kökten tıraş ettim diyor. Belki bu şey olur diye. Yani bu sünnet bu efendim farziyet yerine gelmez korkusuyla. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her bir kılın altında bir cünüplük vardır diyor. Ben diyor bu hadise binaen üç, iki kez saçma diyorum musallat oldum. Bu saçın kökten tıraş edilmesini efendim işte bazen böyle kökten çok saçı tıraş edenler var ya şimdi bazı insanlar mesela kınıyor. Niye kınıyor? İşte o da bu hadise dayanıyor yani. Evet. Şimdi e, burada dedik. Teğmümün farzlarına geldik. Tabi bunlar dediğimiz gibi e, bunlar aşağı yukarı belki e, ayları alacak konulardır. Teğmümün farzları su bulunmadığı veya bulunup da kullanma imkanı olmadığı zaman Temiz toprak veya kum, kireç, kerpiç gibi toprak cinsinden bir şeye elleriniz sürüp yüzünü, yüzü ve kolları mez etmeye denir. Şimdi teyemimi şöyle bir kısa bir şekilde, şöyle açtık kollarımızı. Sami Efendi sen istersen bir geç yavrum, aç kollarını. Şimdi önümüzde efendim, bir şey vardır mesela, efendim e, toprak e, bazı ölemeye göre tozlu toprak, Hanefi şafi ölemasına göre tozlu toprak olmadan o temim yerine gelmez. Ama İmam Azam Ebu Hanife hazretlerine göre tozlu toprağın olması şart değildir. Kum, kumla da olur veya toprak cinsinde bir şeyle de olur. Hatta duvarla da bile olur zarur, zaruret kalındığı yerde. Şimdi açıyoruz yavrum elimizin. Şöyle Önce bir iki, bir kez şöyle vuruyoruz, niyetimizi tabi yapıyoruz, niyet ettim Allah rızası için, bu hem namazın yerine geçer, hem namaz kılınır, hem cünübün yerine geçer, hem atas namazı, hem cünüplü için, yani mesela Bismillahirrahmanirrahim dedikten sonra bir kere vuruyoruz böyle, efendim, bunu vurduktan sonra yapıyoruz yavrum, vurduk, aldık şimdi, yüzümüze sürüyoruz böyle, bu saç aynen hani yüzümüzün suyla yıkanan kısmın e, e, şeyi gibi o şekil mesela efendim yüzümüzü de aynen e, şeyle mesh ediyoruz. Şöyle efendim mesh ediyoruz. Bu yüz yıkanması yerine geçer. Bir daha vurduk. Buradan başlıyoruz şimdi sağ elden. Şurada şu parmaklarıma dikkat edin. Şuradan şu orta parmağa bak 3 parmak duruyor. Bu 2 parmak duruyor ayrı. Bu 2 parmak kullanmıyorum. Şu 2 parmağı tut 3 parmağı tuttuk böyle getiriyoruz getiriyoruz böyle böyle böyle böyle getirdikten sonra şöyle tekrar aynı bak şu iki parmağı kullanmıyoruz getiriyoruz şöyle efendim bu şekil böyle gene efendim üç parmak bu üç parmak gene duruyor ondan sonra geri kalan efendim bu iki parmak bu e, şu geldikten sonra şunu böyle tekrar bu sefer e, bu eli mesela devam ediyoruz bu mesela buraya geldi ya Şuraya geldikten sonra şu iki parmağı kapatıyoruz. Bu sağ kol tamamlanmış oluyor. Şimdi sol kola efendim geldik. Gene böyle alıyoruz üç parmağı. Şöyle devam ediyoruz. Şöyle getiriyoruz. Getirdikten sonra aynen böyle bu şekil. Bu iki parmak duruyor. Böyle getiriyoruz. Getiriyoruz. Getiriyoruz. Şöyle kapatıyoruz. Bu şekil bizim işimiz bitti. Bu hem gusül yerine hem abdest yerine geçer. Bunun Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem beraber bir ee, şeyden e, savaştan dönerlerken yolda bir tane arkadaşlarına su ihtiyacı olmuş cünüplenmiş adam yıkanacak fakat yıkanacak olan adam efendim şey olmuştur yara almış bere almış efendim arkadaşlarına diyor ki arkadaşlar ben diyor efendim yara aldım bere aldım ben şu anda efendim bana aynı zamanda cünüplik e, isabet etti ne yapmam lazım siz bu noktada benim efendim bu noktada şey yapmamı istiyor mesela yani acaba teyemmüm etsem yoksa abdest mesela yıkansam mı? Onlar diyorlar ki bir senin yıkanmana bir şey temimine bir şey bulamıyoruz. Ruhsat bulamıyoruz. Sen diyor yıkanman lazım. Teyemmüm yapmayacaksın. O da yıkanıyor. Yıkandıktan sonra efendim yolda efendim şey yarası azıyor. Adam yolda vefat ediyor. Geldikten sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme diyorlar ki ey Allah'ın Resulü işte biz yoldayken bir arkadaşımıza böyle bir şey isabet etti. Bizde efendim e, arkadaşlara söyledi. Arkadaşları efendim e, ha, bu benim şu anda mesela bana yani ne ne gerekiyor diye sorduklarında efendim onlar da dediler ki sen yıkanman gerekiyor. O da dedi ben üzerimde benim yaram var. Ben mesela yıkanmazsam acaba temin bunu yerine geçmez mi diye sorduğunda o hayır onlar arkadaşlar hayır dediler. O da yıkandı. Yarası azdı ve öldü. Allah Resulü'nün verdiği cevap Allah da onları öldürsün. Halbuki diyor efendim bilgisizliğin bilgisizliğin diyor efendim anahtarı bilgisizliğin ilacı diyor efendim sormak değil midir? Neden bilmediklerini gidip, mesela gidip bilenlere sormadılar? İşte onun için burada bir de teyemmümün mesela şey olarak gene mesela kulağınızda kalsın inşallah ileride teferruatı gelecek. Şimdi teyemmümün efendim Mesela yapılacağı yerlerde diyelim ki suyun efendim bulunmadığı yerlerde bu temim gerekiyor. Ayrıca diyelim su var. Su var. Fakat suyun önünde düşman var. Sizde mesela abdest almanız gerekiyor. Namaz vakti geldi. Abdest almanız gerekiyor. E cünüplük asıl oldu. Olabilir insandır. Efendim abdest de efendim gerekir. Cünüplük halide olabilir. E bu insan şimdi suya gitse düşman var. Ee, mesela durduğu yerde abdest almasan, efendim gusulunu almasa bu sefer günahkar olur. Ne yapacak? Öyle bir tehlike durumu karşısında yine temim yapabilir. Veya efendim su var yine ama suyun başında parçalayıcı bir hayvan var. Bak dikkat buyurun burada bunlar hep İslam'ın ortaya koyduğu kolaylıklardır yani. Efendim suyun başında bir parçalayıcı hayvan var. O suyun başına gittiğiniz takdirde size zarar verme tehlikesini hissediyorsunuz. O zaman onda da yine efendim gusul ve abdest yerine temim yapabilirsiniz. Veya veya efendim yine su vardır ama bedeniniz hastadır, hastalığınız artacak, hastalığınızın artma sebebiyle siz mesela efendim ölümünüze veya sizin daha çok şiddetli bir şeye mesela hastalığa götürmesine sebebiyet vereceği korkusu varsa bu halde de efendim temim caizdir. Veya otta efendim yine e, suyunuz var şeyin su var yanınızda mesela su var mesela karşınızda ama diyelim ki suya ulaşacak bir yerde yerdesiniz fakat eşyanız yanınızda var dikkat buyurmak çok bunlar ince meseleler yani eşyanız yanınızda var o eşyanızın mesela sahipsiz kalması halinde mesela efendim o eşya birileri tarafından çarlıp çırpılacağı kanatı yaşıyorsunuz. Ve o beldede işte bu tür işleri çok yapan insanların efendim olduğunu seziyorsanız o malınızın mesela çalınma korkusundan ötürü de efendim o halde o öyle bir durum karşısında da yine efendim ne yapabilirsiniz temin alabilirsiniz. Veya efendim yolcusunuz yine bu, bu durumda. Yani bunlar İslam'ın insanlara vermiş olduğu kolaylıklardan birleridir yani. Tabi bu teferruat daha ileride ki mesela ben sadece bu bir kulak dolgunluğu olsun diye söylüyorum. Evet. temim dedik efendim abdestle ve gusül yerine geçer. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulur. Su bulamadığınız takdirde temiz toprağa temim ediniz. Maide suresinin 6. ayet kelimesinde. Teğemmümün farzı ikidir. Bir niyet etmek... A. Niyet etmek. B. Elleri toprağa veya toprak cinsinden bir şeye iki kere vurup yüzü ve kolları mesetmek. F. Namazın şartları. Namazın şart dışında kalan fakat namaz kılabilmek için mutlaka yapılması gereken şeye şart denir. Namazın mesela dışında kalan fakat namaz kılabilmek için. Mutlaka o işle yapılması gereken şeye şart denir. Yani şa mesela şartın olmadığı yerde olmaz. Şart ihlal edildiği yerde nam mesela namazın yerine gelmez. Evet. Namazın dışındaki kalan farz, namaz kılabilmek için mutlaka yapılması gereken şeye de şart denir. Namazın şartları altı tanedir. A hadesten temizlenmek. Dediğim şekilde bu konuları bu biz sadece efendim kısa olarak geçiyoruz. Siz onu daha detaylı bir şekilde efendim namazı anlatan niyeti anlatan şimdi bu niyet konusunu efendim işleyen efendim kitaplar o kadar kitaplar var ki adam belki bir niyeti mesela 20 sayfa 30 sayfa 50 sayfa mesela sadece niyete ayırmıştır. Ama biz ne yapıyoruz? iki cümleyle bitiriyoruz. Evet. Evet. A namazın altı şa namazın şartları 6 tanedir. Temizli hadesten temizlenmek Abdestsizlik, cünüp, adet ve lohusa halinde bulunmaya hades denir Mesela hades nedir? Yani gerek bir insanın abdestsiz hali, gerek cünüplük hali, gerek adet ve lohusa halinde olan bir kadın için Bu iki madde kadın içindir Cünüplük erkek mesela abdestsizlik her mesela erkek ve kadın arasında müşterek durumlardır. Adet ve olsa sadece kadınlara mahsus olan bir şeydir. Böyle bir haldeki olan halde bulunan bir, birine hades deniliyor. Yani bu, bu tür şeye bu hale hades deniliyor. Abdest veya boy abdesti almak suretiyle hadesten temizlenmeye meydana gelmiş olur. Efendim diyelim ki o zaman abdest veya boy abdesti aldıktan sonra ne olur? O hadesten temizlenmeye meydana gelmiş olur. Bu da Maide Suresinin 6. ayet kelimesi. Necasetten temizlenmek, vücutta elbisede veya namaz kılabilecek yerde bulunan pisliği, necaseti temizlemek gerekir. Bu namaz kılabilmek için bir ön şarttır. Müddessir suresinin dördüncü ayeti buna efendim işaret ediyor. Ee, bu efendim yine ez-zuhayli fıkhıl mezahibül e, fıkhıl islami ve edilletuhu bu cilt bir sayfayı 871'de de bu konuyu açıklıyor. Setrul avlet avret Bakılması haram olan yerleri örtmektir. Bu erkeklerin efendim avretleri, avret yerleri erkekte göbek, göbekten diz kapağına kadar, diz kapağı dahil kadınlarda el yüz hariç bütün vücutları e, vücuttur. Ayette şöyle buyurulur. Ey Ademoğulları her mescide çıkışınızda en güzel elbiseleri giyiniz. Araf suresi 31. ayet-i kerimesi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Allah hayız görecek Yaştaki Kadının Namazını Başörtüsüz Kabul Etmez Eşhevkani Neylü Leutar Cilt 2 Sahife 67'de 7'de Zikrediyor Yine Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve sellem, Ey Esma Esma Hazreti Peygamber Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın baldızıdır Hazreti Ebu Bekir'in kızıdır Ey Esma Kadın Hayız Görecek Çağ Gelince Daha Küçük Yaştayken Küçüktü Mesela Daha Hazreti Esma Bunu Hitap Ettiği Zaman Ey Esma daha bir kadın diyor Hayız görecek çağ gelince onun şu şu yerleri dışındaki vücudunun görülmesi uygun olmaz. Yani başını ve bütün her tarafını örtmesi gerekiyor diye. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yüzüne ve avuçlarına işaret etmişti. Tabii bu bazı ölemaya göre yüz de buna dahildir yüz ve avuçlar da efendim eller de ayaklar da buna dahildir. Tepeden tırnağa kadar o gözün sana görülecek bir yeri, bir kısım öleme böyle bu mesela efendim netice çıkarmıştır. Evet. Yine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi istikbal kıble geldik. i̇stikbal kıble namaz kılmaya yönelmek demektir. İstikbal yani yönelmek. Nereye? Kabe'ye Efendim, istikbal kıble namaza kıbleye dönen dönmektir. Kur'an-ı Kerim'de yüzünü mescidi Haram tarafına çevir. Siz de olduğunuz yerde yüzünüzü onun tarafına döndürünüz. Bakara suresi ayet 144'te buyrulur. Vakit, o fa abdestin farzlarından biri de vakit, namazın farzlarından biri de vakittir. Vakit girmeden namaz farz olmaz. Yani bir mesela namazın farz olabilmesi için o vaktin girmesi şarttır. Eğer bir insana efendim sabah namazı vakti girmediyse onu sabah namazı ona farz olmaz. Mesela öğle namazı girmediyse öğle namazı farz olmaz. Yani o vaktin mesela o mesela ev namazın farz olabilmesi için vaktin girmesi gerekiyor. Vaktin mesela o şeye te, dahil olması gerekiyor. Sabah namazının vakti ufukta güneşin kenarının belirlemesinden hemen öncesine kadar yani o sa saate kadar kılınabilir. Yani güneş daha henüz doğmadan Efendim o saate kadar kılınabilir. Öğlen namazının vakti güneşin gök ortasından, ortasında sağa kaymasından itibaren başlar. Efendim bu e, öğlenin ilk vaktidir. Öğlenin son vakti ise yatsının şey ikindinin ilk vaktidir. Onu da bilelim. Tabi bu gene dediğim şekilde ilerideki mesela bu namaz konuları konusunda o kadar teferruatlı gelecek ki bir diyeceğiz ki ya baksana ne kadar mesela bu meseleler ne kadar uzunmuş yani ne kadar önemliymiş falan. Tabii ki bunun önemsiz bir tarafı yok. Onun için ikindi oluncaya kadar efendim e, öğlen namazın vakti güneşin gök ortasından gök ortasında sağa kaymasa itibaren başlar ikinci, ikindi oluncaya kadar sürer. Yani ikindi vakti girmeden o namazı mesela ikindinin ilk vakti e, öğlenin son vaktidir. Hemen evet hemen öncesi evet İkindinin vakti güneş sararıp çemberi tamamen ufukta görünmez oluncaya kadardır. İkincinin son vakti ne zamandır? Yani güneş batmak üzere o saatte gerçi bırakmak mesela etmek ta, ruhtur. Onu mesela şey yap, o saate bırakmamak gerekiyor. Ama oldu ki mesela diyelim ki öyle bir durum icap etti. Yani ya nasılsa efendim işler namazın vakti çıktı zanına kapılmayıp namazı terk etmemek lazım. Mesela o vakte kadar da kılınabilir. Evet ikindi vakti güneşi sararıp çemberi tamamen ufukta görünmez oluncaya kadar akşamın vakti güneşin batmasından şafakın kaybolmasına kadar sürer. Şimdi akşam vakti çok akşam vaktinin vakti çok azdır. Mesela bir kısım ulema o vakti mesela şöyle tayin etmişler. Akşam ezanı girdiği zaman bir insan abdest alıp üstünü başını giyecek kadar bir zaman içerisinde o namazı eda etmelidir. Yoksa namaz vaktinin dışına çıkmış olur. Abdest alıp Mesela üst baş giyinene kadar o yani 3-5 dakika içinde yani veya efendim 10 dakika yani ezan okunduktan sonra yani o mesela o saate kadar onu eda etmek lazım. Zaten Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e e, mesela birisi sormuştur. Ya Resulullah amellerin en faziletlisi hangisidir? Vaktinde kılınan namazdır diye mesela tavsiyede bulunmuştur. Evet. Yatsının vakti gece yarısına kadar başka bir rivayette tam yeri arıncaya kadardır. Müslim Mesajit e, kitabının efendim 31. babında bunu efendim beyan etmiştir. Yani yatsının vakti de efendim gece vaktinin yarısına kadar. Mesela şimdi geceyi mesela yaz saatiyle kız saatine göre belirlemek lazım. Diyelim yaz saati efendim akşam mesela saat kaçta girdi? 9'da akşam oldu. Sabah kaçta olur? 5'te oldu. 9da 5 arasının ortalamasını bulmak lazım. 9da 5 arası 8 saat eder Demek ki yarısı 4 saat geçtikten sonra yani saat 9da 12 arası 12'ye saat 12'ye kadar efendim yası namazının vaktidir. Kimi öylemada fecir Efendim girinceye kadar da son vakti olabilir Ama tabii bu güzel görülmemiştir Sade 10 namaz için durulsa güzeldir. O namaz için durulsa güzeldir. Çünkü namaz için bekleyen namaza imiş gibi cenabak sevap verir. Evet. Ondan sonra vitir namazı. Vitir namazı yatsı namazının vakti içinde bu namazdan sonra kılınır. İmam Ahmed bin Hanbel Müsned'inde efendim cilt 4 sayfa 7'de bunu zikreder. Yani şimdi vitir namazı ne zamandır? Vitir namazı da yine bu farzlara bağlı bir namazdır. Yani bunların dışında değil. Teheccüd namazı kendi başınamız takil bir namazdır. Kuşluk namazı kendi başınamız takil bir namazdır. Efendim e, mesela öğlene, sabahın, öğlenin, ikindinin, akşamın yani ona bağlı olan sünnetler olmakla beraber bunlar namaza bağlı olan sünnetlerdir. Ama mesela kuşluk vakti namaza mesela herhangi bir vakte bağlı bir sünnet değil. Onun vakti kuşluk vaktidir. Efendim teheccüd vakti gece, teheccüd namazı gece mahsus bir namazdır. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Efendim Hz. Abdullah e, İbni e, Ömer'in mesela durumunu şey yapınca e, efendim e, çok güzel bir delikanlıdır demiş. Keşke bu efendim gece namazlarına devam etmiş olsa. Yani bir manada gece namazları ateşin önüne bir siperdir yani. Anlatabiliyor muyum? Onun için e, o gece namazı da efendim her mümin efendim mümkün oldukça en azı iki saat, iki, iki rekat en çoğu Sekiz rekattır. Efendim vitri de aslında vitri de o saatte kılınır. Ama tabi biz e, bunu alışkanlık haline getirmişiz. İşte veyahut da e, yattığımız takdirde vitri namazı geçer korkusuyla bunu şey haline getirmişiz. Esasında yatsıdan sonra mesela değil, Efendim gece teheccüdü kıldıktan sonra bunu erda etmek evli olan odur yani. Anlatabiliyor muyum? Heh yatsıdan sonra da kılınmaz. Değildir. Bu da mesela işte dediğimiz gibi mesela efendim o vakit eğer kişi onun mesela kendisine emin ise ben yattığım takdirde kalkarım bu namazı kılarım efendim şeyiyle yatıyorsa buna bir sıkıntı yok. Ama efendim e, o korkudan mesela ötürü bir şey varsa ben yattığım takdirde vitre kalkamam korkusu varsa o zaman vitrini kılar yatar. Evet bir de şunu da unutmayın bakın mesela aşağı yukarı hemen hemen hepimiz Saat mesela 12 ile 1 aşağı aşağıda kimse hemen hemen yatmıyor. Zaten mesela tecavüt vaktinin o saate girdiği vakit bir vakittir. Bir de aslında tecavüdün mesela kılınmasının, tecavüdün fazilet sahibi, tecavütte fazilet sahibi olabilmenin şeyi o tecavüdü mesela tecavüt için yatıp tekrar namaz için kalkmaktır esasında. Yani esas şeyi odur yani. Ama diyelim mesela saat o 12 1'e kadar Efendim uyanık kaldık e yatacağız şimdi namazımızı kıldık yatacağız. O zaman hiç olmazsa en azında teheccüd niyetiyle iki rekat namaz kılarsak ondan sonra o namazımız da yerine gelmiş olur. Evet. Niyet. Ondan sonra niyete geldik namazın yine efendim şartlarında. ibadeti diğer alışkanlıklardan ayırmak ve namazı Allah rızası için kılmak üzere kalp ve düşüncenin yönelişine niyet denir niyet mesela e, dille söyleyip de efendim niyet getirenin bit'at olduğu diyen ulema da var sünnet olduğu diyen ulema da var ama bunun en güzel yeri kalben yapmaktır. Evet niçin yapılır? Çünkü diğer, ibadet, diğer alışkanlık mesela alışılmış olan şeylerden ayırmak için bunu. Mesela eğer diyelim öğle namazı vakti girdiyse siz o vakte niyet ederek kılmazsanız o zaman efendim o e, namazınız yerine gelmiş olmaz. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem e bin niyat. ameller niyetlere göredir yani eğer bir insanın niyeti yoksa ameli de yok demektir evet namaz vakitleri içinde aynı cins, cins ibadet birden çok yapılabildiği için kılacak namaz çeşidi belirlenerek niyet etmek şarttır mesela diyelim ki namaz vakti içerisinde birçok namaz kılınırsa da mesela o diyelim kaza kılabilirsin sünnet kılabilirsin nafile kılabilirsin ama neyi kılıyorsan o kıldığın şeyin niyetini yapman gerekiyor Evet. Ondan sonra Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruluyor. Onlar dini sadece Allah'a tahsis ederek, hakka eylerek, ancak Allah'a ibadet etmekle, namazı kılmakla ve zekatı vermekle emrolunmuşlardır. İşte en doğru din budur. En doğru din budur. Beyine Suresi Ayet 5. Hazreti Ömer radiyallahu anh'unun naklettiği şu hadiste niyet konusunda genel bir prensibi oluşturur, ameller niyetlere göredir. İnnemel e amalu bin niyat. Herkes niyet ettiği şeyi görecektir. Buhari Bedeul Vahide bunu zikreder, Müslüm İmare'de zikreder, Ebu Davut Talak bölümünde zikreder. Başka bir hadiste de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Allah sizin suretlerinize ve mallarınıza bakmaz. Fakat sizin kalplerinize ve amellerinize bakar. Yani bir manada da, yani Cenab-ı Hak mesela ben diyor sizin malınızın çokluğu veya fakir oluşunuza bakmam, efendim zengin oluşunuza bakmam, sizin niyetinize ve amelinize bakarım. Evet. Ondan sonra e, bunu da Müslüm'ün bir bölümünde bir ismi, mesela bir iyilik yani demektir bir Türkçede bildiğimiz bir değil yani. Bir iki reyle. Mesela yani birdeki yani iyilik manasını ifade eden bir e, kelimedir. Bu o Müslim bir bölümünde bunu 32. bölümde zikretmiş. İbni Mace zühd bölümünde de zikretmiş. İmam Ahmed bin Hanbel 2 e, cilt 2285. efendim şeyinde sayfasında zikretmiştir. Namazın rükünleri Namazın sıhhatli olabilmesi için namazda yapılması gereken namazı oluşturan ana unsurlara da rükün denir. Ana unsur yani. Bunun dışındaki farzlar bitti mi? vakitle birlikte? Vakitle birlikte bitti. Şimdi rükün altı tanedir denilmiştir. Bu rükünler tabi mezheplerde farklıdır. Şafii mezhebe de on sekiz tanedir. Diğer mezheplerde daha biraz farklıdır. İnşallah o konuya gelirsek o mevzudaki efendim teferruatı inşallah ömrümüz yeterse yetmediği yerde devam edersiniz. Aman ha. Bak aman ha. Çünkü ömür sınırlıdır. Vaktimiz sınırlıdır. Hayatımız sınırlıdır. Dakikamız sınırlıdır. Nefesimiz sınırlıdır. Bu nefesleri her alıp vermekte Allah'a karşı sorumluyuz. Onun için şimdi biz o sorumluluğu yüklendiğimiz takdirde çocuklarımız var arkamızda. O çocuklara yön vermemiz lazım. O çocukları yönlendirmemiz lazım. O çocukları Allah'a götürecek yolları göstermemiz lazım ki yarın kıyamet günde yakamıza yapışmasınlar. Evet. Namazın sıhhatli olabilmesi için yapılması gereken ve namazı oluşturan ana unsurlara da rükün denir. Rükün, namazın rükünleri altı tanedir. Bir, iftitah tekbiri. İftitaht tekbiri, iftitah Arapçada açış demektir yani. Açma. Yani onunla namaza başlama. Allahu Ekber. Bu iftihah tekbiridir. Tahrim tekbiri diyenler de var. Yani tahrim tekbiri nedir? Yani Allahu Ekber dediğin zaman mesela senin namazın dışında o ola, sana helal olan şeyler namazın içinde sana haram olur. Buna tahrim diyor. Çünkü mesela sen namazın dışında sana yemek helaldı ama namazda haram oldu. Konuşmak helaldı. Namazda haram oldu. Efendim Ailenle beraber helaldi ama namaza haram oldu. Efendim işte herhangi bir işi mesela yapmak için mesela diyelim meşru bir işi yapmak, bir meşru bir konuşma yapmak helaldi namaza haram oldu. İşte burada iftita bu rükündür. Namazın başlama tekbiri olup buna tahrime de denir. Yemek, içmek, konuşmak gibi namaz dışında yapılmasın mübah olan şeyleri bu tekbir yasakladığı için de tahrime adını almıştır. Tekbirin Allah Allah her şeyden yücedir yani. Allahu Ekber. Allah her şeyden yücedir. Her şeyden büyüktür. Şimdi bir insan Allahu Ekber dediği zaman. Ya Rabbi ben seni tanıyorum. Senin dinini tanıyorum. Senin kitabını tanıyorum. Senin nizamının dışında tüm nizamları, tüm sistemleri, tüm hayatın değiştirecek. Tüm her şeyi red ediyorum. Sade senin büyüklüğünü, sadece senin kanununu sadece senin nizamını, sadece senin dinini kabul etmek suretiyle bu şekilde efendim ben seni kabul ediyorum ve senin yüceliğini bu şekilde dilimle de ifade ediyorum. Senin huzurundayım, kıyamdayım, kıyam etmişim. Nefsime karşı, şeytana karşı ve senin emrini yerine getirmek suretiyle Bismillahirrahmanirrahim. Mesela efendim ben şey hatırıma şey geldi, Hacı El Esvet geldi. Hacı El Esvet'te de tam bunun tersi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaratan Rabbinin adıyla en büyük, büyük Rabbimdir demek suretiyle onu da orada mesela şeyi yani nasıl biz namazda Akber diye tekbirle başlıyoruz. Orada da bismillahirrahmanirrahim Akber diyerek hacalesfette başlıyoruz. Evet. Ondan sonra iftitah tekbiri bunu aldıktan sonra efendim Allahu Teala Allahu ekber veya bu anlamda bir zikir olması gerekiyor. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulur. Rabb'inin adını anıp namaz kılan arınan kurtuluşa ermiştir. Rabb'inin adını anan Namaz kılan o kişi hem arınmıştır hem kurtuluşa ermiştir. Ala suresi ayet 15. Kalk insanları uyar. Rabbini yücelt. Ya yühe müdessir. Devam et yavrum. Devam et. Ya yühe müdessir. Kalk ve korkut. Kalk ve korkut. Yani demek ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hatta başka bir ayette de kalk ve nefsini ve aşiretini uyar. Kalk aşiretini uyar. O ayet o kadar Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme efendim, sıkıntı vermişti ki hemen o ayet nazil olduğu gibi kalktı Kureyş'i topladı. Dedi ki ey Kureyş ben size bir haber vereceğim. Ben size desem ki şu dağın arkasında düşman var desem bana inanır mısınız? Ya Muhammed bir senin yalan konuştuğunu duymadık ki. Karşınızda bir düşman birliği var. Sizi yakıp yıkacak, tarımar edecek diye, diye söylesem buna bana inanır mısınız? Biz senin ağzına hiçbir yalan duymadık ki. E ben şu anda size diyorum ki karşınızdan bir sizi cehennemle, ateşle korkutacak bir ateş var. Bir yangın var. Gelin ailenizi, çoluğunuzu, çocuğunuzu bu ateşe karşı uy efendim uyarın, onları efendim ikaz edin, onları koruyun desem ne dersiniz? Allah seni kahretsin sen bizi bunun için mi topladın? Ne billah. Onu akrabalar bu şekilde kahretti. Efendim söylediler. Onun için biz de ne yapacağız? Hayatımızın sonuna kadar. Bu ayeti yaşayacağız. Resulünün yaptığını yapacağız. Hayatımız, hayatımızın önündeki nefeslerimizi taşıyıncaya kadar, gözümüz görünceye kadar, ayaklarımız tutuncaya kadar ne yapacağız bunu? Her zaman diri tutacağız. Nesillerimize aktaracağız. Çocuklarımıza aktaracağız. Evet. On için Cenab-ı Hak ne buyuruyor, Rabbinin adını anıp namaz kılınan, arınan kurtuluşa ermiştir, kalk insanları uyar. Başka bir ayette de, ey iman edenler kendinizi, ailenizi, çoluğunuzu, çocuğunuzu, yakıtı, insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun diyor. Bakın, o halde demem ümine, duracak vakit yok, ya ben işte vaktim yok, zamanım yok, efendim işim çok, Vaktim işte olmuyor şu olmuyor diye, diye kendimizi Allah'a karşı sorumsuz hale getiremeyiz. Çünkü Cenab-ı Hak diyor ki mesela ey iman edenler kendinizi aile efradınızı çoluğunuzu çocuğunuzu yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşte koruyun. Bak yakıtı insanlar ve taşlar cehennemde ateş yok cehennemde insan kendi ateşini kendisi götürüyor. E, bir ateşin yakıtı taş ise taş eriyor mu? Yandıkça yanar, kızdıkça kızar. Evet. Rabbim inşallah böyle bu ayet-i ayet kerimeleri yaşayıp hayatımızın sonuna kadar bu şekil, bu şuurla devam etmeyi ve gözümüzü rızasının doğrultusunda hep beraber Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek canımızı, ruhumuzu almayı nasip eylesin inşallah. Evet. Namazın anahtarı temizlik, başlaması tekbir ve bitmesi ise selamdır. Buraya Bu üç şeye dikkat edelim. Namaz nedir? Namazın anahtarı temizliktir. Yani temizlikteki gaye abdesttir, kusuldur. Abdest kusul olmasa namaz olmaz. Onun başlaması tekbirdir. Allahu Ekber, bitmesi selam, efendim namazdan çıkması da selamdır. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah demek suretiyle. Demek ki efendim namazın başlangıcı nedir bakın bazen bazı insan efendim taharet temizlik konusunu çok basit görüyor. Bir tarihte bir yerde böyle bir dersleri işliyorduk. Şimdi bir tanesi dedi ki ya hocam dedi sanki biz dağın başında mıyız dedi biz suları konuşuyoruz, kuyuları konuşuyoruz. Dedim ki bu dağın başında değil hangi medeniyeti yaşarsan yaşa teknoloji ne kadar değişirse değişsin su değişmez. Kuyuya denk gelebilirsin, kuyunun şeklini alabilirsin, kuyunun rengini alabilirsin. Su hangi renktedir, hangisi kullanılabilir, hangisi kullanılmaz, hangisi temizdir, hangisi pistir, hangisi müstah ameldir, hangisi necistir. Sen bunları tanımadıkça, kıyamete kadar da efendim teknoloji ne değişirse değişsin. Sen ister şehirde ol, ister köyde ol, ister dağın başında ol, ister şehrin göbeğinde ol, bunları bilmek zorundasın. Çünkü bunlarsın namaz olmaz. Evet. Adam sonra dedi ya hakikaten gerçekten ben dedi çok basit zannediyordum. E hadi basit zannediyorsan o zaman namaz kıl kıldığında ne yapıyorsun dedim? Abdest alıyorum. E o zaman abdest almadan kıl. E abdest alman için ne, ne gerekiyor sana? Su gerekiyor. E o suyu temiz olmadığını bilmezsen, o suyun ölçüsünü bilmezsen, miktarını bilmezsen nasıl abdest alacaksın? <gülüyor> ondan, ondan sonra dedi ya, gerçekten ya bilmediğimiz çok şeyler var. E, tabii tabi ki bilmediğimiz çok şeyler var. Evet. Namazın anahtarı temizlik, başlaması tekbir ve bitmesi ise selamdır. Bunu kim söylüyor? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. Buyuruyor. Ebu Davud Tahare, Ebu Davud'un Taharet bölümünde, kitabı Taharet. Efendim e, ve Salat bölümünde Tirmizi Taharet kitabında, Mevakit kitabında bunu zikrediyor. Allah bir kimsenin namazını abdestli yerli yerince almadıkça, kıbleye yönelmedikçe ve sonra Allahu ekber demedikçe kabul etmez diyor. Buhari Hiyel isimli bölümde, Tirmizi Tare isimli bölümde, İbn Hanbel efendim cilt 2 sayfa 318 bölümünde bunları zikrediyor. İmam Ebu Hanife ve İmam Ebu Yusuf'a göre namazda iftitah tekbiri rükün değil bir şarttır. Bunlar da ayrı bir içtihata bulunmuşlardır. İftitahı şart yani rükünden ayırmışlar şarttır demişler. Yani şartla rükün bir manada aynıdır yani. Çünkü ikisi de mesela yani o olmasa o diyelim ki bir şartı terk namaz olmaz. Bir rükkünü terk yine olmaz. Yani onlasız namaz olmaz. Mesela diyelim ki bir vacip terk edildiği takdirde o vacibin telafisi se seyf seycesiyle kafi geliyor, kafi oluyor yerine geliyor. Ama bir rükkünü terk ettiğiniz takdirde veya bir şartı terk tak ettiğiniz ta takdirde o rükkünü o namazı yeniden o rükkünü yerine getirmedikçe namazınız olmaz. O şart yerine getirmedikçe namazınız olmaz. Diyelim ki ayaktasınız ama rükü yaptığınızı bilmiyorsunuz veya rüküye gittinizin farkında değilsiniz. Hatırladığınız yerde devam edersiniz. Devam ettiğim et, mesela aklınıza geldiği zaman o zaman baş, namazınızı başta almanız gerekiyor. Eğer onun yerine mesela yakın o da onun şartı var mesela tabi bu ileride gelecek mesela diyelim ki rükudası rükuda rüküye gitmen gerekirken rüküye gitmedin de secdeye gittin ama secdeye gitmeden eğildin tam secdeye gitmek üzeresin aklına geldi rükünü yaparsın doğrulursun ondan sonra gidersin ama efendim diyelim oradan o vakitten çıktı o mesela secdeye gittikten sonra onun hükmü biter o namazı yeniden kılman gerekiyor yani işte onun için bir manada rükünle efendim şart ikisi de aynıdır. İki kıyam, ayakta durmak. Kıyam nedir? Yani kıyam Arapça bir cümledir, ayakta durmaktır yani. Yani kişi mesela efendim, e, mesela ayakta durmadıkça namazı yerine gelmez. Yani o kişiyi namazı ayakta kılması lazım. Tabii buna güce gücün nispetinde. gücü varsa, gücü yoksa oturarak kılar. Gücü oturarak yoksa yatarak kılar. Evet yattı yerde şöyle yatar kılar efendim yatarak gücü yoksak efendim yönelerek kılar yani mesela efendim yattığı yerde uzandığı yerde kıble yönelerek kılar ona gücü yetmese göz imasıyla kılar ona gücü yetmese kalple kılar ama yine kılar savaşta bile olsa terki yok barışta bile olsa terki yok nerede olsa terki yoktur evet evet Kıyam ayakta durmak, farz ve vacip namazlarda ayakta durmak farzdır. Şimdi gerek bu farz namazlarda olsun, gerek efendim vacip namazlarda olsun, gerek sünnet namazlarda olsun. Bu her namazda efendim kıyam farzdır. Kur'an-ı kendine şöyle buyurulur. Namazda namazlara ve orta namaza devam edin, gönülden boyun eğerek Allah'ın huzurunda ayakta durun. Gönülden boyun eğerek. Yani şimdi sen dimdik Rabbinin huzurunda dururken Ya Rabbi sen emrettiğin şekilde senin huzurundayım demek suretiyle sen kendini Rabbinin huzurunda olduğunun itirafını yapıyorsun. Evet. Bunu da yine hadiste namazı ayakta kır. Bakara suresinin 182. ayette bu geçiyor. Hadiste ise namazı ayakta kıl. Buhari taksir bölümünde, Tilimiz-i Mevakit bölümünde, Ebu Davud Salat bölümünde, İbni Mace ikame bölümünde buyurulmuştur. Ondan sonra yine bu şartlardan birisi de nedir? Kıraat okumaktır. Okumak. Farz namazlarının iki rekatında vitir ve nafile namazların da bütün rekatlarında okumak nedir? Okumak da farzdır bir ayet olsun oku Kur'an okumak farzdır. Velaki bir ayet bile olsa. İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'e göre farz olan uzun bir ayet veya kısa bir 3 e, ayet e, ayet okumaktır. İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed öyle demiştir. Efendim İmam Ebu Hanife'ye göre kısa bir ayette olsa yeterlidir, uzun ayette olsa yeterlidir. İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'e göre Uzun bir ayet o mesela uzun bir ayet olsa yeterlidir ama kısa ayet olsa en azında bir efendim yani o üç ayet uzun bir ayetin yerine geçecek şekilde olursa yerine gelir diye söylemişlerdir. Kur'an'da o halde kolayınıza geleni okuyunuz. Bu da Müzemil suresinin 20. ayetinde. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin namaz namazını yanlış kılan bir sahabiye namazı tarif ederken sonra Kur'an-ı Kerim'den kolayına geleni gelenin yerini okuyun buyurmuştur. Buhari ezan bölümünde bunu zikretmiş. Müslim salat bölümünde, Tirmizi yine salat bölümünde Hanefiler bu delillere dayanarak Fatiha suresi ve başka ayet okumanın yeterli olduğunu, ancak Fatiha'yı tercih etmenin farz değil, vacip hükmünde olduğunu söylerler. Çünkü Ebu Hureyre radıyallahu anhudan rivayete göre resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim kendisinde Fatiha, Ummul Kitap okumadığı bir namazı kılarsa bu namaz eksiktir. Bu namaz tamam değildir. Müslim bunu salat bölümünde zikretmiş. Ebu Davud salat bölümünde, salat namaz demektir yani. Salat bölümünde Tata, yine mesela Tatavu bölümünde yani nafileler bölümünde, Tirmizi Salat bölümünde, Şafi'in ve Maliki Ahmet bin Hanbel ise bu son delile dayanarak namazda Fatiha okumayı farz kabul ederler. Yani bu üç imama göre farz, bir imama göre vaciptir. İbni Hümmam şunu da şöyle bir noktaya temas edeyim. Şimdi Ehl-i Sünnet vel Cemaat'ın dört büyük imamı bir yerde bir şeye farz demişlerse ya bir alim onun vacip olduğunun hükmüne varmıştır veya sünnet olduğu hükmüne varmıştır veyahut da diyelim onun o hususta bir şey olmadıysa o ulemaya muhalefet olmasın diye ya sünnet olarak kabul etmişlerdir ya vacip olarak kabul etmişlerdir anlatabiliyor muyum? Evet bunu da inşallah tabi ileriki de durumlarda gene göreceğiz inşallah evet Yine e, İbni e, Nerede kaldık? Heh. Bunu işte imam 3 e, imam dedik mesela efendim Fatiha'yı farz kabul etmişler. Bir imam da efendim e, vacip kabul etmiş. Bunu kim zikrediyor? İbn-i Hümmam Fethül Kadir'de cilt 1 sayfa 193 205 322. maddelerinde zikrediyor bunu. El Kasani Bedâi Sanayi, bunlar Hanefi mezhebinin fıkıh kitaplarıdır. Efendim, cilt bir sayfa yüz onda Zuhaili, e, efendim e, profesör Vehbe Zuhaili'nin efendim hazırladığı çok güzel bir mesela şeydir. Efendim. E, İslam Fıkıh Ansiklopedisi ile tercüme edilen Fıkl Edilletuhu fıkl e, fıkıl İslami ve Edilletuhu diye Arapçasıdır onun. O da efendim çok güzel bir kitaptır. Dört mezhebi delilleriyle beraber hatta diğer mezhepleri de işte zahirileri de efendim onları da mezhep efendim delilleriyle beraber orada güzel bir şekilde şey yapmıştır. Biraz efendim e, şeyinde tercümelerde bir kırpmalar yapmışlar ama yine bizi ilgilendiren çok konu, konu var içinde yani. Ben mesela onun orijinaliyle şeyi biraz şey yaptım yani en azından bir cildi kapsayacak kadar kırpmalar var. Ama tabii yine, yine de mesela efendim e, yani şimdi e, mesela bu e, şeylerle ilgili alışverişle ilgili çok bölümlerde kırpma yapmışlardı. Çünkü çekler, senetler bunlarla ilgili çok problem şeyler var. Bunları çok ileride kırpma yapmışlar. Çünkü bu şey, Türkiye şartlarına da uy, uy, uygun olmadığı için belki de bunu kasıtlı değil de belki de efendim bilerek yani işte efendim halk bunu anlamaz, bunu şey yapamaz şekliyle gibi mesela çıkartmış olabilirler yani. Evet. Rükü dedik eğilmek, rükü etmek, boyun eğmek. Demektir terim olarak namazda ellerin diz kapaklarını ermesiyle sırt ve başı aynı seviyede olacak şekilde eğilmektir. Kur'an-ı Kerim'de ey iman edenler rükû edin, secde edin, Rabbinize kulluk edin. Demek ki rükû, secde, Rabb'e kulluktur. Yani Rabb'e, efendim Rabb'in önünde eğilmenin bir ifadesidir, teslim olmanın bir ifadesidir. Bu da Hac suresinin 77. ayetinde beyan ediyor. Rükû edenlerle beraber siz de rükû edin. Bu da Bakara suresinin 43. ayeti. Ali İmran suresi yine Bakara suresi 125, Ali İmran 43, Mayde 55, Hac 26, Sad suresi 24, Tevbe suresi 112. ayetlerinden bu efendim zikrediliyor. Namazını eksik kılan kimseye Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazı tarif ederken sonra vücudun sükunet itminan bulacak şekilde rüku yap. Yani mesela şimdi buna bunun adına efendim fıkıhtat tumanine. Bu fıkıh terimleri iyi bilmek lazım yani. Burada tabi inşallah o zaman zaman biznilah bu fıkıh kitaplarına bakın. Dummani Yani vücudun sakin hale gelecek şekilde efendim sakin kılmaktır. Mesela nasıl? Diyelim rüküdasınız. Ayak şey rüküda diyorum. Kıyamdasınız. Rüküya vardığınızda yani o vücut tamamen rüküda. O vücut rahat bir hale gelecek şekilde düz olması lazım. Rüküden doğrulduktan sonra yine o vücu tamamen kendi haline geldikten sonra ondan sonra secdeye gitmek lazım. İki se secdeye giderken de böyle. İki secde arasında da böyle. Secdeye kalkarken de böyle. Yani her halükarda dumanine bir kısım ölemaya göre de dumanine rükündür. O terk edildiği yerde namaz yoktur yani. Bir kısım ölemaya göre de sünnet olduğu söyleyenler de var. Evet şimdi ee, ne dedik? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazını eksik kılan kimseye Hz. Peygamber namazı tarif ederken vücudun yani sükunet yani itminan, manine dedik bulacak şekilde rükü yap. Bunu Buhari ezan bölümünde zikretmiş, isti bölümünde zikretmiş, Eyman bölümünde zikretmiş, Müslim salat bölümünde zikretmiş, Tirmizi salat bölümünde zikretmiş, Nesai ise iftitah bölümünde zikretmiştir. Ebu Hanife ve Muhammed'e göre Rükü ile ilgili ayetlerde itminandan söz edilmemesi ve bu konudaki hadislerin de haberi vahid kabilinden olması nedeniyle rukuda itminan taz, tamimine farz değil vaciptir diye diğer mezhep müştehitleri ise bunun farz olarak kabul etmişlerdir. Eş şevkani neylü leutar bu mesela ahkam hadisleri toplayan bir ee, güzel kitaptır. Şef, İmam Şevkani'nin bütün ahkam hadisleri tamamen o kitapta bulmak mümkündür. Cilt 2 sayfa 265 İb, İbn-i Humam, e, Fetul Kadir buna, bu da Hanefi fıkhına ait bir kitaptır. E, yine Vehbe Zuhayli'nin efendim e, kitabı da buna, buna zikredildiği söylenmiştir. Sucud bölümün secde yani. Sucud secde demek. Secde etmek. Boyun eğmek demektir. Yani secde nedir? Boyun eğmek. Şimdi İslamiyet'in bir manada Esleme yuslimu İslamen İslam mastardır Esleme teslim oldu Yuslimu teslim olur İslamen teslim olmak Yani İslam ne teslim olmak nedir? Boyun eğmek, itaat etmek Kime boyun eğilir? Allah'a Kime itaat edilir? Allah'a Kimin önüne efendim, elç belçede durulur? Allah'ın Yani efendim burada da yani o kişi efendim namazı kıldığı secde halindeki durumu efendim boyun eğmek, ben boyun eğdim Rabbime. Alçak gönüllülük göstermek. Yani o emri bana veren Rabbime ben boyun eğdim, alçak gönüllülük gösterdim demek suretiyle o Mevla'ya te, efendim teslim olmanın bir işareti. Terim olarak... Namaz kılanın en az alnının bir kısmını ve ayaklarınlarını toprak veya başka bir şey üzerine koymasıdır. Tam secde ellerin, dizlerin, ayakların ve burunla birlikte alnın yere konulmasıyla gerçekleşir. Sami Efendi şu şunu bir zahmet bir şey yap yavrum hareketlerinizle. Şöyle tam secde mesela tam secdeye gittiğimiz takdirde bir yapın babam. Şimdi tam secde bakın tam burun ve efendim alın secde ile beraber olduğu yerdir. Efendim elleri dizler üzerinde yine o şekil. Dizler mesela ayaklar efendim yine belli bir şekilde. Ondan sonra e, eller yine e, mesela belli bir şekilde e, şey yapılır. Bu şekil mesela efendim bırakılır. E, ondan sonra o haliyle efendim namaz e, şeyi e, tamamlanmış olur. Eğer diyelim ki namazı mesela burununu mesela koymazsa o şey yerine gelmez. Alnını koymazsa yerine gelmez. Kafasını koymazsa bazı insanlar adam alnını buraya koyuyor, burun açıkta kalıyor. Mesela e, ayakların da dolayısıyla yere tam temas etmesi lazım. Ayaktayken. Ellerin yere temas etmesi lazım. Burnun yere temas etmesi lazım. Alnın yere temas etmesi lazım. Evet. Demek ki tam secde nedir? Ellerin, dizlerin, ayakların dizler de temas etmesi lazım. Ve bununla birlikte burunla birlikte alnın yere konulması ile gerçekleşir. Kur'an'da iman edenler rükü edin. Ey iman edenler rükü edin ve secde edin. Hac suresinin 77. ayetinde buyuruyor. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve de namazını eksik kılan kimseye yine namazı anlatırken sonra vücudun sükunet itminen bulacak şekilde secde edin. Yani bu tumanine, mesela kimi ölemeye göre dedik mesela rükündür. Şimdi bu tumanine efendim bunu yaparken o tumanineyi ayakta da yapmak. Baba bir daha kalkar mısın? Şimdi tumanine Allahuekber dedik. Diyoruz, bağladık elimizi. Bağlayın. Heh. Şimdi bu halde namazı kıldı ya. Mesela Fatihasını okudu. Fatihayi okuduktan sonra efendim vücut tam tumanine haline geldi. Okuyup şimdi rüküa gidiyoruz. Gel baba rüküa. Rüküa eğil. Rüküa geldik şimdi. Bu rüküda şimdi mesela hemen, hemen eğil ve doğrul. Bu bu tumanine yerine gelmiş olmaz. O efendim rükü yerine gelebilmesi için vücut sükunet bulması lazım. Secdede de yine aynı hal efendim. iki secde arasında da yine aynı hal. Yani bunlar terk edildiği yerde kimi ölema rükün kabul ettiği için namaz olmaz. Anlatabiliyor muyum? Evet. Ondan sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yine o efendim namazını eksik kılana işte sükün vücudunda diyor efendim vücudun tam sükunet bulacak şekilde itminan et secde et diye. Bunun da Buhari yine ezan bölümünde, istizan bölümünde, e, müslim Salat bölümünde buyurmuştur. Kade-i Ahire. Son efendim oturuş demektir. kade Ahire. Ahir son demektir. Kade oturma demektir. Buna Kade'de denildiği gibi celese de deniliyor. Cülüs oturma, Kade'de oturma ikisi de deniliyor. Efendim mesela bazı öleme ahire demiştir. Yani son oturuş demiştir. Bazı öleme kade Ahire demiştir. Yani ikisi de manası aynıdır. Şimdi... Son oturuş, yani kade ahire son oturuş. Namazların sonunda tahiyyatı okuyacak kadar, okuyacak yani teşeğüt edecek kadar, tahiyyata te teşeğüt de deniliyor. Efendim, kadar oku oturmak da namazın bir farzı, bir rüknüdür. Yani bir na namazın rüknü yerine gelebilmesi için bir tahiyyatı okuyacak kadar beklemek gerekiyor. Ee, Kur'an-ı Kerim'de, Allah'a oturarak ibadetten söz eden genel anlamlı ayetler vardır. Onlar ayaktayken, otururken, yanları üzeri yatarken Allah'ı zikrederler. Ayet-i Kerime'de bu al suresinin 191. ayetinde zikrediyor. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazı tarif ederken i̇bn Mesud'un sen tahyatı okuduğun ve veya oturuş yaptığın zaman namazın tam, tam, tamam olmuştur diyor. Tahyatı okuyup, okuduğun zaman ve oturuşu yaptığın zaman namazın tam olmuştur. İmam Şefkani, Efendim Neylül Leftar'da zikretmiş, Efendim Zeylair Nasbırraya'da zikretmiş. Burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tamam olması fiile bağlanmıştır. Yani o yapılan işe bağlanmıştır. O da oturmaktır. Yani o tamamın ne, neyidir? Oturmaktır. Tahiyyatın okunması Hanefilere göre farz değil, vaciptir. Mesela diyelim ki efendim o e, şey terk edildi. Mesela Unutularak tahiyyat terk edildi. Ya ben tahiyyatı terk ettim. Efendim işte benim namazım olmadı deyip tekrar yeniden kalkıp namaz kılmaya gerek yok. Efendim seyif secdesi yaparak iki secde iki kere seyif secdesi. Seyif secdesi de şöyledir. İki kere aynı namazda gittiğimiz secde gibi iki kez secdeye gidiyoruz. Tekrar efendim şey yaptıktan sonra e, Ömer Nasuhi bilmem bunu e, efendim İslam İlmanı'nda güzel bir şekilde anlatmıştır. Efendim doğrulduktan sonra tekrar efendim tahiyyat diyeyim. Efendim Allahümme salli, Allahümme bari okuyup selam vermek. Efendim bu şekilde e, mesela efendim seyif secdesi e, yerine gelmiş olur. Ondan sonra o e, efendim terk edilen tahiyyata yerine gelmiş olur. Tekrar ikinci kez namaza efendim kalkmaya gerek yok. Evet burada da bu konu e, tamamlanmış oldu. Biz e, kaçtı başlamıştık? Evet. Evet. Evet, peki. Burada kalıyoruz. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyi ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Aslında ben teberruken de olsa şeyde başlamak istiyordum ama biraz vakit geç, geç, geçtiği için artık bu şekil burada noktalamış olduk. Bu arada sorularımız varsa sorularımıza geçelim inşallah. Allah'ın izniyle efendim ee, ana çizgileriyle İslam fıkı, onu şey aldınız mı? Ee, bilgisayarınızı aldınız mı? Şeyiniz yanınızdaysa hemen e, alalım. Ee, yanında ise hemen alalım. Evet şu, bu arada sorusu olan varsa veya tavsiye edilecek bir şey varsa e, buyurun e, Cafer abi bir emriniz var mı? Bir soracak bir şey var mı? Eee sormak istediğiniz, tavsiye etmek istediğiniz. Sedat Efendi'yim ilave yapabileceğiniz bir şey var mı? Ben şunu şurada bir çıkarayım. <gülüyor> Millet şimdi bu e, Aptalak Yama bu başı meset olayında sadece sadece hani hanif hanifilerde evet. sadece şöyle yaptığımız zaman evet. şu şekilde bizi evet. bildiğim kadarıyla evet. hanifilerde mes oluyor. Evet. Ama ben Mesr emek gemi körüm Medine Münevverede falan biraz da çok şey oldu. Mesela şimdi bizim halkımız şu hanifi olduğu için yani alışkın değiliz de. Mesr evet. emek gemi körüm Medine Münevverede ben hiç böyle hani bizden başka Bunu bu şekilde gördüm. görmedim. Evet. Görmedim. Hatta yani bir de küçük bir araştırma yaptım. Yani sayı olan diyor. Yani normal Şafiler yaptığı gibi iki kelip arkadan başlayıp diye bilmiyorum ama. Evet. Yani o o hadisi pek benimsemiyorlar. Yani evet. Hanefiden yaptı. Evet. Yani orada da caiz değil diyorlar. Evet. Yani biz normal Şafiler gibi Şafiler veya diğer Hanbeliler, Hanbeliler olsun, Malikiler olsun evet. o şekilde yapsak daha ihtilal olmaz mı diye soracaktım evet. afa. Şimdi e, babam, e, burada e, yani bir mesele üzerinde efendim e, şey yapılmıştır, e, iştiaat yapılmıştır. Yani Hanefi e, mezhebi Allah gani gani rahmet eylesin bütün alimlerimizden ulemalarımızdan biz onların işte şu anda yine ayakta kalışımızın efendim sebeplerde birileri de onlardır. Çünkü e, dini onlar bize ulaştırdılar. Şimdi o e, iştiaat doğrudur. Mesela efendim. İmam-ı Azam ve bu Hanife Hazretleri işte ihtiyadından efendim e, başın e, işte efendim dördünü mes ederek bu şeyi ihtiyadını yapmıştır. E, mesela e, i̇mam Şafii iki tel bile olsa, iki tel bile olsa şöyle parmak iki tele de, de, dokunsa veya bir parmağı bir efendim saça dokundursa o mest yerine gelir. Diğer ulemalar da efendim mestin yerine gelebilmesi için aynen şu şekilde. Mesela şöyle ellerini ıslattıktan sonra şuradan başlayarak şöyle arkaya götürüp böyle bu şekilde. o onlar da mesli bir şekilde kabul ederler tabii e, efendim e, bizim mesela e, mezhebimizde mesela efendim hanefi fıkında bunlar efendim e, mesela o hadisi esas almamışlar efendim diğer ölemalar da bunu esas almışlardır ama evlat olanı da yine tamah hanefi hanefide de Mesela müstehap bölümünde bunlar zikredilir. Ee, müstehap bölümünde başın tamamını meshetmek vardır. Yani Hanefi de şimdi burada efendim o başı mesetmeyi sade dört efendim e, şey dört parmak mesela dört, dörtte biri efendim e, kapsayacak şekilde meshetme noktasında şey yaptığı gibi yani o başın tamamının meshetmeyi de müstehaplardan saymışlardır. Evet. Yani bu Hanefi'de de var aslında yok değil ama mesela Hanefilerin çoğu mesela bilmiyor veya taklitçidir veya işte birisinde görmüştür. Ya ben hocada gördüm hoca yapmadı. Ya acaba hoca biliyor mu bakayım bu, bu işin hükmünü? Hoca da mesela maalesef bu işlerin hükmünü bilip de mesela çok hoca olup da bu işlerin hükümlerini bilen, ne de çok az. İşte onun için bu noktada e, efendim e, bu da vardır yani. Her ne kadar efendim fiiliyatta tamamen yapılmıyorsa İmam Azam Ebu Hanife bunu tamamen öyle de yapmıştır yani. Çünkü o da mesela bak az önce ne dedik? Mesela bir mezhette eğer bir şey farz farzsa veya sünnetse veya vacipse mutlaka o mezhepte o farzın eğer farz olarak dememişlerse ya vacip demiştir ya sünnet demiştir. Yani ondan sonra mesela diyelim ki e, vacip dememiştir, farz dememiştir, sünnet dememiştir. Bir mezhette bir şeyin efendim mezhep eğer bir abdesti bozacak bir hal meydana gelir de o mezhebin ihtiyadı varsa diğer mezhep efendim o mezhebin iştiyadına dayanan madem ki böyle bir şey abdesti bozuyor o halde abdesti bozan şeyleri bize terk etmemiz lazım diye onu terk etmekte sünnet saymışlardır yani evet evet tamam mı baba peki ha, e yok al bakayım sen şunu bir şey canlı olarak al Galsin Galsin sesim. Gelsin sesim bayağıdan beri sesim yok. <gülüyor> Biliyorsun baba, mikrofonlarla pek aram yoktu. Tamam, <gülüyor> Söyleyeceğimi de unutuyorum bu arada. Evet, <gülüyor> Bu Araplar şeyi, de meslek etmiyorlar mesela, abdest alırken enseğe de meslek etmiyorlar. Şimdi baba Allah nasip ederse inşallah e, bu ileride eğer Rabbim bizi döndürürse e, eğer döndürmezse ebedi aleme gidersek siz devam edersiniz inşallah. Burada boyun meselesindeki çok güzel bir şekilde mesela ulemalar efendim o boyunla ilgili meseleleri zikretmişlerdir. Kimisi boyun mesletmeyi bidat saymıştır. İmam Nevevi Hazretleri bu bunlardan birisidir. Kimisi efendim o mesela sade boyun değil de mesela enseyi yani mesela enseyi bazı kimi efendim şey olarak mesela enseyi şey yapmışlarsa da mesela işte bir sünnet gibi kabul etmişlerse de boyunu meshetmeyi tamamen şey kabul etmiş, bidat kabul etmişlerdir. O boyu mesela o mes niye bidat kabul etmişler? O gelen efendim... Ee, Abdullah bin Mu'tarif yoluyla Allah'u Alem. Ee, şuraya hemen ben konuya bir bakayım. Şurada net bir şekilde cevabını vereyim inşallah. Şimdi e, bu boynu mesyetmekle ilgili, efendim e, kimi e, efendim işte diye sünnet demişlerse de, kimisi de sünnet olmayıp bir olduğu söylemişlerdir. E, biraz konu uzundur. Ben o konu şimdi okusam baya bir zamanınızı alır. Onun için yani şey olarak şöyle bir e, kaç cümleyle noktalayayım. O şeyden neden efendim işte bid'at olduğu söyleyenler o bid'at olduğu bid'attır deyip de mesela bu şekilde hüküm veren ulemaya gelince onlar işte efendim şu zattan demiş mesela gelen hadis efendim zayıf veya efendim bir mesela senet kopukluğu olduğundan ötürü yani sahih kabul etmemişlerdir. Ondan ötürü o gelen hadisi kabul etmemişler ve buna bid'at demişlerdir. İşte onun için yani boyun mesdi değil, efendim e, esasında e, boyun mesdi mesela efendim şeydir. Ama e, enseyi mesela yapan var fakat o da zayıf, zayıf rivayetlerdir. Evet. Ee, burada siz işte hani sıhhatin olmasını, abdesti de veya başka bir hükümde de, amelde de, şeyde de e, sıhhatin oluşması için mesela birisinin hani sıhhatli olan tercih etmek olur demiştiniz, sünnet demiştiniz ya de, hani mezhepler arasında şimdi bir ben sıhhat açayım, diyelim hani normalde yapıyorum da, ensere şöyle yapıyorum yani ben bir mesele yiyorum. Vallahi ki unuttum. Hani ben burada abdesti tazelemem gerekiyor mu? Ben zaten sıhhaten, sıhhat açısından da e, şey yani sağlam bir şey de yok, kaynağı da yok. Evet, yok. yok. Orada bir e, herhangi bir şey gerekmez. Veya da mes konusunda mesela mesle mes e, başı mesederken burada amaç e, saçın bütün teleninin ıslanması mı veya da diplinin ıslanması mı? Tümden meselenler için söylüyorum. Evet. Onun için amaç bu mu yoksa hani Peygamberimizin Başının tamını mesediyor diye mi ediyorlar yoksa oradaki amaç şey mi, e, nedenini bilerek mi yapıyorlar daha doğrusu peyafanızı yaptığı için mi yapıyorlar, evet. bütün tellerin ıslanması mı amaç, tümden yaparken onların yaptı evet. e, ya da peyafanızı böyle gördükleri için mi yapıyorlar. Evet. Mesela imam Azam Ali Hanife'ye göre belli ki sadece bunu başını mesletmesin hepsini ıslanma, ıslatmak değildi de amaç sadece mesletmek. Evet. O amaçla zaten dörtte birini de cihaz vermiş herhalde. Evet onu soracağım. Tam yapanlar acaba bütün tellerin ıslanmasını için mi onu öngörüyorlar? Onun için yapmışlar yoksa yani sünnetten kaynaklanıyor, nedeni bilmiyorlar mı? Şimdi babam bunu mesela e, şey mesela e, o tam e, efendim bir şekilde eee mest edenler de mesela o da tam mesela yine aynen e, Hanefi mezhebinde olduğu gibi saçır mest etmişler yani dibine kadar değil. Dibe kadar diyelim tamamen mesela onu meshedip yani saçın altına kadar da götürmek bu da güzeldir yani. Bu da en güzeli olarak kabul edilir yani. Mesela ama emredilen onu sadece meshetmektir yani. Saçın altına kadar dibine kadar gerek yok. Ama bu mesela saçı olanlar için bu sünnet yerine olmayanlar için bu sünnet yerine gelmiş oluyor. Ama saçı olan için efendim o dibine kadar gitmesi mümkün değildir. Ancak o saçın üstünü mesheder o e, görev de yerine gelmiş olur yani. O mesela mesela en güzeli Hanefilerde de müstehap olarak sayılmıştır. Yani en güzeli efendim başın tamamını efendim şey yapmaktır, mesnetmekdir. Yani Hanefilerde dörtte biri demiştir ama mesela Şafilerde abi bir parmak şöyle de dokundurduğun zaman o farz yerine gelmiş olur. Yani hatta saç saç kısmına ait yani baş kısma ait olan bir şey mesela saça iki TL dair dokunsa efendim yani bir parmağı dokundurduğun yerde o namaz o şey mes yerine gelmiş sayılır yani. Kaynak işte mes yani o mes ayetine dayanan ihtihattır yani. İhtiyatı olarak mesela onu o şekil ortaya çıkartmışlar. İşte onun için hani başlarını mes edin ayetine binaen mesela işte kimi mesletmeyi öyle anlamıştır. Mesela şey gibi geliyor, hani, bir söylerim, mi? Hani, biraz gibi geliyor sanki böyle. Hıh. Evet. Evet. Böyle en noktayı yakalamaya Yok şey olarak şey değil o en üç nokta değil de mesela şöyledir yani ümmetin kolaylık noktasındaki mesela zorla düşmemesi noktasıdır yani aslında. Mesela şimdi e, niye mesela? Çünkü efendim ümmet belki mesela öyle bir durum olur ki adam hastadır. Mesela başını açsa mesela suyun değdiği yerde hastalıklar neden neden olacak? İşte efendim devamlı mesela abdest almak hissettiğini mesela duyan insan var. E ne yapar mesela? Şimdi diyelim ki öyle bir durumda olan bir insan yani illa başını dörtte birini meshetmek mecburiyeti değil. Yani efendim o o kısma temas ettiği zaman o mezhebe göre binaen o mesela sayı olduğu için onun meshi yerine gelmiş sayılır. Ama yok ben daha güzelini yapmak istiyorum diyorsan efendim aça şey yaparsın. ikiye efendim baştan bir gir, ileri götürürsün, geri getirirsin. Yani bütün başı tamamen mesedersin O daha en güzelidir yani. Muhafi'de de var, Şafi'de de var. Bak tamam Şafi'ler mesela öyle demişler ama yani onun yine en güzel mesdin tam başın tamamını mesletmeyi meshetmeyi de uygun görmüşlerdir yani. Müstehaplarda saymışlardır. Bunu farzlarda sahadenim. Yani, yani farz mesela farz nasıl mesela, diyelim ki bu ne için mesela diyelim siz bir e, efendim bir azanızı mesela yüzünüzü diyelim veya kolunuzu bir kere yıkamanız farzdır. Bakın bu farziyet yerine gelmiş olur. Üç kere yıkamanız da sünnettir. Anlatabiliyor muyum? Mesela diyelim o sünnet oldu ki unutuldu terk edildi. O sünnet terk edildiğinden ötürü mesela unutulma unutkanlıktan ötürü herhangi bir şey gerekmez. Ama diyelim ki o farz terk edildi. O farzı terk ettiğiniz takdirde o namazınız da olmaz, abdestiniz de olmaz. O, farzı, o abdesti yeniden, yeniden almanız gerekiyor. Ama o sünnet terk edildiği için mesela o sünnetin sevabından mesela kaybetmiş olursunuz. Kasti terk etmek bu da Peygamber Efendimiz'in şefaatine engeldir yani. Kasti olarak değil de mesela unutkanlık diyelim. Mesela adam mesela şey yaptı unuttu mesela diyelim ben ya ben acaba kolumu iki, bir, bir kere mi yıkamıştım, üç kere mi yıkamıştım. Ya adam gitti yoldadır, abdest evet. alacak imkan yok. Mesela... O mesela zanni galibine göre hareket edecek. Zanni galip nedir? Mesela bir şey ya ben bunu gel ha yaptım. Gerçekten yaptım demek suretiyle o kanata varacak. O kanata vardıktan sonra efendim kanadını ona göre yürütecek. Onun şeyiz yaptığı ibadeti sahiptir. Evet. Buyurun. Allah razı olsun hocam. Ağzınız sağlık. Hocam şimdi boyun mesinde şimdi boyun Mes vermesek olur değil mi hocam? Tabii. Tabii. Peki boyuna mes, mes verdiğimiz için herhangi bir şey altına girmiş oluyor muyuz? Çünkü bize öğretilen buydu hocam. Evet. Yani, abdest alırken boyuna da mes verilmesi gerekir evet. diye bize öyle öğretildi. Evet. O zaman şundan itibaren mesela boyuna mes verilmesek bir şey olmaz yani abdestin ile ilgili herhangi bir eksiklik olmaz, eksiklik olmaz. Evet. sünneti de şey yapmış olmayız evet. terk etmiş olmayız değil mi hocam evet. tamam. şimdi e, burada mesele es, esas alınan boyun değil ensedir yani ensedir. E, buyurduğunuz bize öğretilen şey aslında es, ensedir yani boyun değil boyun şu mesela boyun dediğimiz zaman bu bölüm tamamı içine giriyor yani ense ayrı Mesela boyun ayrı. Yani o mesedinin esasına ensedir. Onu mesela efendim sünnetir sünnettir diyen de var. Sünnet olmadığını söyleyen de var. Yani ama boyun boyunun mes'si ise bid'attır. Hmm. Boyunun mes'si. He. Hmm. Yani boyun bu kısma diyelim ki adam şimdi burayı yapıyor ama burayı da bununla beraber yapıyor. Evet. Yani ha o değil. Heh. Ama burayı mesela diyelim bu, bu bunun için mesela ihtiyaç yapılmıştır. Yani yapılsa bir sakınca olmaz. Yapmadığı takdirde de namazı yerinde. Abdest yerindedir yani. Evet. Başka sami efendim bir şey ilave edeceğiniz var mı yavrum? Peki. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin nebiyyül ummiyü ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Abi bir şey ilave edeceğiniz bir şey var mı? El Fatiha ma'as salavat. rin mal